Lokman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, la, mim. işte Mim bunlar o hikmet dolu kitabın ayetleridir. Ki her biri ihsan erbabı için bir hidayet ve bir rahmettir. O ihsan erbabı ki Onlar dost doğru namazı kılanlar, zekatı verenlerdir. Onlar ahirete Yakin, yani kat'i iman kasıl edenlerin de ta kendileridir. İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar, evet onlar, felaha erenlerdir. İnsanlar içinde bilgisizce Allah yolundan saptırmak, o yolu bir eğlence edinmek için icat edilmiş, boş lafa müşteri çıkan nice adam vardır. İşte onların, evet onların hakkı horlayıcı bir azaptır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, sanki iki kulağında bir sağırlığı varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu çok açıklı bir azap ile müjdele, hakikat, iman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar yok mu? Naim cennetleri. Kendileri içlerinde ebedi kalıcı olmak üzere onlarındır. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O yegane galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O şu görüp durduğunuz gökleri direksiz yarattı. Yere sizi sarsar diye ağır baskılar koydu orada. Yerde her bir canlıdan Nice çeşitler yaydı. Biz gökten de su indirdik de yerde her sınıftan güzel nebatlar yetiştirdik. İşte bunlar Allah'ın yaratığıdır. Ondan başkasının ne yarattığını haydi gösterin bana. Hayır, o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Ant olsun ki biz Lokman'a. Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendi faidesi için şükreder. Kim de nankörlük ederse hiç şüphe yok ki Allah ganidir, müstahınidir. Her hamde o layıktır. Hani Lokman oğluna o ona öğüt verirken şöyle demişti. Oğulcağızım Allah'a ortak koşma. Çünkü şiir elbette büyük bir zulümdür. Biz insana ana ve babasına tavsiye ettik. Onun anası kendisini zaf üstüne zaf ile taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl sürmüştür. Bana ve ana ve babana şükret. Dönüşün ancak banadır dedik. Eğer onlar sence ilimde yeri olmadı Herhangi bir şeyi bana eş tutman üzerinde seni zorlarlarsa kendilerine itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy. Nihayet dönüşünüz ancak banadır. O vakit bende size ne yapıyordunuz haber veririm. Oğulcağızım. Hakikat yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi kadar olsa dahi bir kaya içinde ya göklerde yahut yerin içinde gizlenmiş olsa bile Allah onu getirir, meydana çıkarır ve hesabını görür. Çünkü Allah latiftir, hakkıyla haberdardır. Olcağızın namazı dost orkıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Sana bu emir ve nehi sebebiyle isabet eden şeylere katlan. Çünkü bunlar kat'i surette farz edilen umurdandır. İnsanlardan kibirlenip yüzünü çevirme, yeryüzünde şımarık yürüme. Zira Allah her kibir taslayanı kendini beğenip öyüneni sevmez. yürüyüşünde mutedil ol, sesini alçalt, seslerin en çirkini hakikat eşeklerin anırışıdır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah'ın muhakkak sizin için musahhar kıldığını, açık ve gizli birçok nimetlerini sizin üzerinizde bol bol tamamladığını görmediniz mi? İnsanlar içinde hiçbir ilmi, hiçbir rehberi ve tenvir edici hiçbir kitabı yokken hala. Allah hakkında mücadele eden kimseler vardır onlara. Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman hayır dediler. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız. Ya şeytan onları yanımlı cehennem azabına çağırıyor yediyse, kim nefsini bir külliye Allah'a onu görür gibi teslim ederse muhakkak ki o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a dayanır. Kim küfrederse Habibim, onun küfrü sana hüzün vermesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de. O zaman onların neler yaptıklarını haber veririz. Şüphe yok ki Allah. Sinelerde gizli olan şeyleri bile hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz geçindirip sonra kendilerini ağır bir azaba katlanmaya mecbur edeceğiz. Amd olsun ki onlara gökleri ve yeri kimin yarattığını sorarsan muhakkak Allah derler. Sen de elhamdülillah. Hamd olsun Allah'a de hayır. Onların çoğu bilmezler göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphe yok ki Allah, o ganidir, müstahinidir. Her hamde layıktır. Eğer yeryüzündeki her bir ağaç kalemler olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisinden yardım ederek mürekkep olsa yine Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz ki Allah yegane galiptir tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin topunuzun yaratılmanızda, tekrar diriltilmenizde bir tek kişi yaratmak ve diriltmek gibidir. Hakikat Allah, her şeyi işiten, kemaliyle görendir. Görmedin mi, Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi, ayı size musahkar kılmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar akıp gidecek, vazifesinde devam edecektir. Hakikat Allah. Ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Bu şundandır. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Ondan başka taptıklarınız ise hiç şüphesiz batıldır. Hakikat Allah. O çok yüce, çok büyüktür. Kudret delillerinden bir kısmını size göstermek için Allah'ın nimetiyle denizde gemilerin akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Şüphe yok ki bunda çok sabreden, çok şükredenler için ibretler vardır. Onları altında gölgeler yapan dağlar gibi dalga sardığı vakit dini, Yalnız kendisine, yani Allah'a taksis etmek suretiyle ve halis ve muhlis insanlar olarak Allah'ı çağırırlar. Sonra Allah, onları selametle karaya çıkardığın zaman içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Ayetlerimizi gaddar, nankör olanların her birinden başkası bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Ne babanın evladına ne de bizzat evladın babasına hiçbir şeyle faide veremeyeceği günden korkun. Şüphe yok ki Allah'ın vaadi haktır o halde. Zinhar sizi dünya hayatı aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan zinhar sizi Allah'ın hilmine İmhaline güvendirmesin. O saatin, kıyametin ilmi şüphesiz ki Allah'ın neslindedir. Yağmuru mukadder olan vakitte ve mahalde o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.